Kendisinin albümü çıktı. Ne zaman çıktı? Oldu bayağı. Nisan sonunda çıktı. Nisan sonunda evet. çıktı. Gecikmiş bir röportaj diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Belki de mevsim normalleri itibariyle tam zamanında. Yine başka bir program. Kendi kendimizi konuk alıyoruz. Hoş geldin Hasan. <gülüyor> Biraz garip oldu. O yüzden böyle konukmuş gibi merhaba ben Uzan Saruhan demek istedim ama... O da olmadı galiba çok. Albümün adı Güneş'e Türk'ü. Aynen. Ee, dilerseniz ilk önce bir şarkı dinleyelim. Sonra da muhabbetimize dalalım. Ee, birlikte yaptık bu arada albümü. Tabii. Ee, yani şimdi anons ederken ben de gariplik olmasın diye söylüyorum. <gülüyor> ee, Albümün giriş parçasıyla başlayalım. Adı Ahval. Sözlerini ben yazdım. Bestesin sen yaptın. Evet. Çok da organik geçmişti şarkı ben. Beste sürecini vesaire de hatırlıyorum. Soracağım, soracağım. Evet. Dur, heyecanlanma. Ahval dinleyelim. Sonra muhameti bize dinliyoruz. Ardı ardına son... Başı sonu yok durmadan kana Nefesini yorma güzel boşuna O günah ne senin ne de kaderin You're bu hayat Belki de sadece günler geçsin Evet sevgili dinleyenler, Ozan Saroha'nın Güneş'e türkü albümünden Ahval dinlediniz. Ahval dinledik. Tekrardan hoş geldin Ozan. Hoş buldum. Böyle 3 senedir bu programı yapıyoruz ama böyle olunca bir başka oluyormuş. E tabi. <gülüyor> <gülüyor> Soruları önden göndermedim. Hakikaten göndermedi. Ee, i̇lk önce aslında bu albümün yani bende uyandırdığı ilk hissiyatla başlayacağım. Geniş bir sorudan başlayacağım. Sen özlü söz seversin Ozan. Evet. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine diye bir deyimimiz vardır. Bunu şey için diyorsun değil mi? Böyle... Hayat hızlanıyor. Evet. Herkes sürekli uyarılmak için her şeyi yapıyor. Boş bir saniye bile geçiremiyoruz. Müzik de hızlanıyor. Müzik de hızlanıyor aynı şekilde. Sadece aslında insanlar dinlesin diye değil de insanların modlarını eşlik eden... Ee... Bir Aynen. şey haline geldi. Ve dijitalleşiyoruz bir de bir yandan. Evet. Bu albümü neye borçluyuz? Nedir bu albüm? Bu sadilik? Yani belki de geri kafalılığımıza mı borçluyuz acaba bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu çağda böyle ya aslında yok yani bizim e, yaptığımız albümün sound'una böyle yakın e, o sound'u çağrıştıran bir sürü albüm var aslında ortalıkta. E, ama çok fazla bizim gibi insanlar yapmıyorlar. Ya da bu sağlı yeni bir şeyler çok fazla üretilmiyor ee, ama yani bazen de insan işte içinde bir müzik duyuyor yani hani o, ben de e, belki geleneksel müzik dinlediğimden çok daha fazla elektronik müzik dinliyorumdur sürekli arkadaşlarımda şimdi dostumla otururken çünkü öyle bir hale evrildi ya müzik yani sürekli yan tarafta dinlenen bir şey hı hı. ama e, işte içinden gelen müzik böyle bir şey olunca aslında en güzeli de böyle düzenlemek ve böyle kaydetmek oldu. Onda senin de zaten çok fazla artistik direktörlüğün var zaten yani. Ee, i̇çimden böyle bir müzik geliyor. Ee, peki şey enteresan değil mi bir yandan? Hani bu şarkılar vardı başta aslında. Biz böyle yapmayı seçtik bunları. Bu şarkılar bambaşka da olabilirdi bir evet, anda. Evet tabii. Yani Biraz... bu şarkıları çok daha farklı da düzenleyebilirdik. Hı -hı. Ee, sonuçta böyle besteler yarım yamalaktı böyle tam şey değildi aslında. Yani düzenlemeleriyle falan oturmuş değildi. Bu aslında işte bizim geri kafalılığımızdan dolayı böyle oldu galiba ama... Yani bir, şey... Gelip gelip duruyorsun ama <gülüyor> o kadar da emin değilim ben onun olduğuna. Yani e, aslında bütün aranjeleri sen yaptın. <gülüyor> Biraz da sana sormak lazım. Mesela sen niye böyle yakıştırdın bu albüme, bu aranjeleri? Ee, başka bir soruda geleceğim biliyor musun ona? Dur bakayım. Neredeyiz? Sana şunu sorayım o zaman ya da direkt. Ee, sence bu bir vokalist albüm müdür, bir şarkı albümü müdür? Ee, yani bence bir şarkı albümü. Ama e, biz bazen bir vokalist albümü olsun diye de düşündük. Yani yaparken e, kafamızın bir kenarında bu da vardı. Ama günün sonunda bir şarkı albümü oldu bence. Hı hı. Yani. Ee, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Bir yandan o aslında bana sorduğun sorunun cevabı biraz orada. Senin sesine en başta aşık olduk. Bu şarkılar yokken. Evet. Ee, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve onun üstüne gidildi yani. Hani senin sesinin bütün haliyle e, ortada duyulacağı bir şey yapmak istedik. O şekilde çıktı ama acayip yani şarkılarda sanki ona pas verir gibi oldu zaten. Evet yani günün sonunda geldiği yerde böyle yani bir şarkı albümü derdim ben. Yani bir yorumcu ya da bir şarkıcı albümünden ziyade. Katılıyorum ben de sana Aynen. zaten. E, peki şarkıları paylaştık senin biraz daha sözün besten var benim işte sözlerim bestelerim var falan ee, ama genelde bir bütünlük var aslında albümde albüm baştan sona sanki e, bir şey anlatıyor hepsi birbirinden çok farklı yerlere gitmiyor aslında şarkılar ee, sanki gerçekten yaşadığımız bir şeyi ifade etmişiz gibi ne anlatıyor bu albüm? Ya aslında için? besteleniş şeylerine bakarsak yani hani seninkileri de biliyorum. Kendi bestelerimi de biliyorum. Aslında bir iki üç senelik bir süreçte e, çıkmış şeyler hepsi. Yani kimisi daha eski, kimisi daha yeni ama e, galiba şöyle yani ben e, bir ruh halinde yani böyle biraz daha işte melankolik bir ruh halinde müzik yapmak istiyorum. E, senin de o zamanlarını <gülüyor> yakalayıp yani senin de aslında çoğunlukla yaptığın ruh hali öyle bir ruh hali ama... ...onun en dibinde bizim bazı yerlerimiz buluştu. O dönemde de buluştu. Yani işte gerek senin yaşadığın şeyler gerek benim yaşadığım şeyler. Aslında o anlamda da biraz gerçek. Yani e, hem e, işte besteleri yapan kişiler bu e, hayata vakıf. Yani hem de işte aranjayı yapan kişiler aslında. Bu albümler yapılırken hepsi öyle olmuyor genelde. Yani... Evet bir iş gibi değildi gerçekten değil mi? Evet yani işin içinde olan herkes aslında mevzuya vakıftı. O yüzden e, daha bütün bir şey çıktı bana göre. Bir de yani e, yeni çağın gereklerini hiç düşünmeden bir şey yaptık. <gülüyor> <gülüyor> albüm fikri nasıl ortaya çıktı? Yani albüm fikri e, senle ortaya çıktı aslında. Yani onu sen de biliyorsun. E, benim kafamda hiç böyle bir şey yoktu. Evet. Yani sahnede en önde olmayı ben çok her zaman şey yapabilmiş bir insan değilim yani hani e, o benim birinci iç güdüm değil e, ama müzik yapmayı çok seviyorum e, şarkı söylemeyi de çok seviyorum hatta çok daha fazla seviyormuşum onun sayende e, anladım aynen e, işte yani ben daha fazla şarkı söyleyince e, bu albüm fikrine sen daha fazla e, dile getirmeye başladın sonra işte Öyle derken bir şeyleri toparlayıp bir albüm yaptık aslında. Öyle derken böyle oldu. Öyle derken böyle oldu aynen. <gülüyor> e, ne dinleyelim? İki şarkı dinleyelim evet, iki şarkı. istersen. Önce Uzak dinleyeceğiz. E, onun sözü ve bestesi benim. E, bunda bir de konuğumuz var tabii. Sevgili Bura Kırmak. E, müthiş katkılar yaptı. E, sonrasında da e, Korkular e, dinleyeceğiz. Korkularında da sözümüz iyi benim. Bunda da yaylı düzenlemesini benim kuzenim olan Burak Soykan yaptı. Yaylıları da yaylı dörtlüsünde İstanbul Strings çaldı. O zaman uzak ve korkular dinliyoruz. Renkler bu karanlık geceye uzak dururum ellerine. Yangınlar var içimde almasın. I'm not Şimdi bir sigara yakarım dolunca gözlerime uzak dururum el. Uzak ve Korkular dinledik. Ozan Saroha'nın Güneş'e Türkü albümünden dinliyoruz. Ozan benle birlikte. Evet. Çoğu hafta olduğu gibi. Aynen. <gülüyor> böyle ee... bir şey de var. Şey refleksi var mesela. Sen bir şeyler söylüyorsun ben cevaplarken. Radyocu refleksi zamanı böyle tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Ya şarkıların hepsini çalamazsak vesaire Yok. <gülüyor> evet. Benim konumsun rahat edeceksin. Aynen. Ona alışmam biraz sürecek galiba Bir de şeyi söylemeyi unuttuk tabi e, Albüm boyunca e, aslında e, Albümün iskeletine işte e, basta Ozan Kısa Parmak Hatta kalabas böyle perdesiz küçücük Ukulele baslı harikalar yarattı e, Ve gitarlarda da zaten Ahmet Eli e, var Onun üstüne de ben şarkı söylüyorum ve her şarkıda da Konuklarımız oluyor Evet çoğu şarkıda Evet. E, albüm sürecini biraz anlatır mısın? Nasıl kaydedildi bu şarkılar? Ya bir kere e, o da çok şeydi. Yani e, hani kafamıza göre bir albüm yapıyoruz diye yola çıkıp bir de bunun kaydediliş şeklinde tamamen öyle yaptık. Yani Abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz bize ne söylediyse tersini yaptık. <gülüyor> ya albümün kayıtları galiba bir buçuk senesi falan sürdü. Yani e... %80'i 5 gün. Evet. Son %20'si bir buçuk sene sürdü. Evet. Yani biz... o albümün kaderi öyle oluyor. Ee, bir kere albümün Büyük çoğunluğunu bir evde kaydettik. İzmit taraflarında bir işte dağ evi gibi bir yerde Çiftli kaydettik. Evi, evet. Çiftlik evi gibi bir yerde. Bir, bir kere bir stüdyo değildi yani. İki araba stüdyo taşıdık <gülüyor> peşimizden. Evet. Ee, orada yaşadığımız bir sürü aksilik falan. Hatta yani albüm kaydetti. ya bak unutmuştum <gülüyor> sen söyleyene kadar. İnanılmazdı. Bir gün öncesinden benim tırnağım kırıldı gittim yapma tırnak yaptırdım. Ses kartının içinde jack kırıldı benim ses kartı bozuldu kiraladık falan filan. Ne böyle. daha başındayız yani hani alıp şeyler hani temin edebileceğimiz hiçbir yer yok bir kere ne kadar büyük bir yanlışmış <gülüyor> <gülüyor> yanlış değil aslında çok güzel. Oldu. Yanlış değil yapacak evet. bir şey yok. Onlar olmasaydı böyle bir sound çıkmazdı ee, sonuçta. Yani albümün son günü şey hatırlıyorum son kayıt günü Ahmet Erbil ile ben kalmışız ee, Rana da var ee, tabi. Ona da bir selam yollayalım. Stüdyo Kendisi. sponsorumuz Rana da. Her, her zaman bir de yanımızda bir de albüm yaparken yani aslında. E, son günü işte e, Rana bir yerlerde biz Ahmet Ali ile vokal kayıtlarını yapıyoruz. E, şey bozuldu yani kombi bozuldu. Yani <gülüyor> ev ısınmıyor. Yani o kadar soğudu ki bir de e, Aralık ayıydı. Değil mi? Evet, Aralık Aralık, Aralık, da, evet, Aralık başında gittik kaydediyoruz falan. Yani çok zordu gerçekten hani böyle nezle bir olmuşuz vesaire. Bir şey, vo vokal yapılıyor vokaller kalmış yani evet. senin için zordu hani. Yani albümü dinlerken ufak bir nezle zaten fark edilir. <gülüyor> Yok, Ama o güzel bence değil. estetik olarak güzel durdu albümde. Eee neyi söyleyecektim? Ha Meriç Şeker bizle birlikteydi Tabii, aynı. Ee, kayıtçı olarak ses mühendisi olarak. Ee, Oğulcan, ha bu arada şeyi söyleyeyim. Oğulcan fotoğraflarımız fotoğraflarımızı çekti diyeceğim. Ee, laf unutmadan bir kartonet var aslında. Hani dijitalde evet. bunu da özellikle başka soracağım sana niye yaptığını ama... Nereden ulaşalım o kartonete, külle evet. bilgileri ve fotoğraflara? Aslında şey, Türkçe karakter olmadan güneşeturku.com adresinden ulaşılabiliyor. Güneşeturku.com Onu da söylemiş evet, oldum. E, oradan albümün kartonetine ve işte nerelerden dinleyebilirsiniz. Dijital mecraların linklerine ulaşabiliyorsunuz. E, onu niye yaptık? E, yani... dur, dur dur o, o tamam, daha sonra. Ona sonra gelelim. Ona sonra gelelim. E, ne diyecektim? Stüdyo sürecinden farkları nedir sence? Yani senin ilk abim sonuçta... şey yap Girmedin stüdyoya kendi abim için ama... Benim abimden biliyorsun işte... Ise aşağı yukarı tanık olduğun nasıl bir şey olduğunu. Yani aynen, evet. Stüdyo sürecinden şöyle... E, farklı bir kere... bir Net bir zaman kısıtınız yok. E, daha konforlu bir yer. İşte istediğin gibi yatıp... Şey yapabiliyorsun, kalkabiliyorsun. Eee... Onun dışında kendini daha rahat hissedebiliyorsun. Şimdi stüdyoda şöyle bir şey var. İşte yine ahbap oluyorsun zaten de bir şeyler kayda derken ama yine de onlar senin o kadar yakında olmadığın insanlar. Bir sürü insan var. Ve profesyonel olmak evet, zorundalar evet. zaten. Aynen öyle profesyonel olmak zorundalar. Evde müthiş bir şey oluyor tabii rahatlık oluyor. Yani ki bence onun da çok etkisi var. Bizim çalımlarımıza söylememize vesaire. Tabii ki. Çünkü biz müthiş e, deneyimli müzisyenler değiliz zaten. Yani ne stüdyoda ne sahnede. Evet. E, öyle yani mevzunun ruhunun daha çok ortaya çıkması aslında çok yardımcı oldu bence o ortam. Bir de çok güzel bir yerde. Ve kış hani o albümün kasvetini vesairesini her şeyini böyle biz iliklerimize kadar hissettik gerçekten. Evet. Rana'nın annesi Mana da ayrı bir selam. Buzdolabını ee? öyle bir doldurmuştu ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, o da Olay'ın başka bir <gülüyor> boyutu. <aynen. gülüyor> boyutu. Ee, basit bir altyapı üstünde aslında dediğin gibi iskelet müssüle. Ben gitarları çaldım işte bir enstrümantal şarkı var onun hikayesi farklı zaten gelince söyleyeceğiz. Ee, Ozan Kısa Parmak basları çaldı senin bir şarkıda uzakta introda gitar şeyin var. Ee, konukları nasıl seçtiniz yani bu kadar... Basit, sade ve aynı bir şey üstüne, aynı bir alt yapı üstüne bambaşka renkler aslında. Aslında temelinde şöyle bir şey vardı yani çoğu konuğumuzun aslında ortak paydası bizim bir şekilde hayatımıza dokunan insanlar onlar. Yani kimisi çok yakından dokunan insanlar, kimisi de biraz daha uzaktan Derya Türkan gibi uzaktan dokunan insanlar. Genel çerçevede aslında onları duyduk o albümde yani bir kısmında organik gelişti mesela yani biz bir akşam müzik yaparken işte ben Güneş'e türküyü söyledim ve işte Volkan, Volkan Injures ben buna neyi üflemek istiyorum dedi ve öyle oldu yani hani aslında bu kadar organik oldu ve Güneş'e türkü de. Volkan'ı dinliyoruz yani ya da işte Bura Kırmak iki şarkıda konuk oldu o zaten yani hep hayatımıza dokunan işte dinlediğinde ben bu albümde çalmak istiyorum diyen bir insandı ve çaldı aslında yani hı hı. <gülüyor> o kadar da organik gelişti. E, geç gelen mutluluk bir tane enstrümantal parça var evet. e, bunu e, bunu da sen perdesi kitar çalıyorsun Ozan Soran perdesi kitar çalıyor Fırat çıktı Gitarda. Akustik gitarda. Ee, bunu o bahsettiğimiz evden başka bir şekilde evet. kaydettik bir stüdyoda. Ee, neden bu şarkı? Yani... Ya bu şarkı şöyle aslında e, biz albüm fikrine karar verdik, başladık hatta düzenlemelerini yaptık, kayıtları yaptık mı hatırlamıyorum. Kayıtları ya yapmadan önce ya da yaptıktan sonra e, o ilk e, şeyleri İzmit'te kaydettiğimiz kısmı. Ee, biz zaten sürekli Fırat'la alt üstle oturuyoruz ve müzik yapıyoruz bir araya gelip. Fırat benim liseden beri arkadaşım. Yani e, galiba 12 yıldır falan arkadaşız. Ve 12 yıldır müzik yapıyoruz aslında beraber. Ve de hep e, baş başa büyüdük. E, öyle müzik yapıyoruz. Bu da tam böyle aslında e, hani e, böyle hayatın kasvetli bir döneminden bir çıkış e, zamanında böyle hepimizin keyfi çok yerindeyken müzik yaparken ortaya çıktı. Adı da öyle aslında çok çocuksu ve doğrudan işaret eder şekilde geç gelen mutluluk oldu yani. Albinin de evet. en sonunda. Albinin de en sonunda bence çok güzel bir yerini buldu o yani hiç de çok ham bir şey o yani hani düzenlemesiyle de kaydıyla da işte ismiyle de ham bir şarkı olarak kaldı yani güzel bir bitiriş bence. Bence de <gülüyor> güzel kardeşim. İki şarkı daha dinleyelim hadi. E, sonraki iki şarkı nedir? Bu arada albümden e, sırasıyla gidiyoruz zaten. E, yol, ve yol ve ıhlamur. Dinleyeceğiz. E, yol söz beste benim. Aynen. Ihlamur da söz benim. Beste senin. E, yolda bırakırmak yine inanılmaz dokunuşları var. E, klarnet de çalıyor bu arada bununla. Evet. Klarnet ve tuşlular. Ee, o orta kısmı çok acayip evet. oldu. Ee, yol aslında bir, birkaç kez benim sahnemde ben söylemiştim. Evet. Sonra böyle işte yine senin şarkı söylemen falan derken baktık. Daha doğrusu ben baktım tam sana böyle cuk diye oturan bir şarkıydı aslında. Evet. Sonunda da bu albümde. Harbinde... Sonra kaydet, yani kaydetmiştik hatta biz çok eski bir kaydı vardı. Evet. Ee, sanat kulakta Demosu. bir bir süre durdu demosun. Evet sonra da ıhlamur dinleyeceğiz ıhlamurda da zaten Derya Türkan yani albümün starı gibi bir noktada hani çaldı müthiş bir sol attı gerçekten sonunda hadi dinleyelim o zaman dinleyelim. Yol ve ıhlamur Ozan Saruhan'ın Güneşe Türkü albümünden dinliyoruz Altyazı Senden sonra Senden sonra Senden sonra Sensiz olmak evim oldu senden sonra Senden sonra Senden sonra Senden sonra, senden sonra. Senden sonra. Senden sonra Ozan Sarohan'ın Güneş'e Türkü albümünden dinliyoruz. E, albümün hepsini çalmak istiyorum. Ozan itiraz etse de e, daha çok sorun var. Bu yüzden e, eğer vaktimiz yetmezse haftaya devam edeceğiz. Yine pazar akşamı saat 7'de e, Ozan Sarohan part 2 olarak <gülüyor> Yol ve Ihlamur dinledik. Yol e, dinledik. Şu basılma mevzuna gelmek istiyorum. Uzun süre düşündün sen ne Hı -hı. yapsam, ne etsem. Bir yandan benden de biliyorsun işte şey gezmeyi, plak şirketi evet. gezdim falan. O on diyor, o on diyor. Bir, bir, bir sürü şey. E, nasıl karar verdin? Sonunda bu arada dijital bastın. Kendin bastın. Aynen. E, aracısız neredeyse hani direkt. Hani o label'ın da zaten aracı oldukları, kurumlarla evet. aracı olduğunu direkt. Aynı. Ve şeyden, aslında internetten güneşetürkü.com, güneşetürkü.com'dan e, künyeyi ve kitapçı bastın. Neden? Şimdi e, albümü yaparken aslında başta dediğim şeyle çeliştim şu anda. Geri kafalıyız geri kafalıyız diye. Burada da aslında biraz gerçeklerle. E, yüzleşmek istedim yani e, biz romantik bir şekilde hani mesela sen bu romantiklerin en başında gelirsin mesela. yani <gülüyor> yani en başında değil de yani çok bence şeyin var yani hani bu mücadelede ön saflarda yer alıyorsun hala CD alan CD koleksiyonu yapan işte e, her şeyin bir e, künyesini okumak isteyen e, bir insansın ama bu insanlar azaldı yani ve kimse artık CD almıyor doğru düzgün ee, kimse kimin ne çaldığına da dikkat etmiyor doğru düzgün ee, kartonet alıp inceleyen kimse de yok ee, aslında bu biraz şeyden yani hani e, bir kere albüm almıyoruz gidip her şeyi internetten dinliyoruz işte belli başlı servis sağlayıcılara para veriyoruz zaten ee, ve o kartoneti almadığınız zaman internetten bulabileceğiniz hiçbir yer yok yani biz radyocu olarak bunun mesela büyük sıkıntısını yaşıyoruz her zaman ya yani bir albüm var işte ...şeyini bulamamışız. Kartonetini... E, ...hard copy olarak bulamamışız. E, kartonete ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Kim ne çalmış, hangi şarkının... ...bestecisi kim, sözünü kim yazmış falan. Hepsi eksik. E, şu an bence büyük bir boşluk dönemindeyiz. Yani muhtemelen bundan yıllar sonra... ...bu arşivleme yöntemi de gelişecek. Hiç evet, tane de ulaşabileceğiz bunlara. ulaşabileceğiz ama şu an geçiş döneminde olduğumuz için... ...böyle havada kalmış bir konu var. E, ben abimi basmak istemedim... E, çünkü şimdi itiraf edeyim. Benim de evimde CD çalan bir alet yok. Yani ya itiraflık bir şey yok. Öyleyiz evet. şu yani. yani. Evet. Bir pi kapı müzik sistemi vardı. Bozuldu. Eksikliğini hissetmiyorum bir süredir. yani e, Çünkü öyle bir e, hale geldi ki konu. Sizin evinizdeki arşivin yeterli kalma ihtimali yok. Bizim müzik tüketme alışkanlıklarımız da bu yönde değişti. E, ortam da şey, müzik mecraları da bu yönde değişti. O yüzden böyle bir imkanımız yok zaten. Neyse yani durum buyken Bununla yüzleşmek istedim yani 100-200 kişinin belki Alacağı bir CD belki, basmak Belki belki evet, Belki alacağı bir CD hiç basmak istemedim Hediyelik eşya Durumuna gelmiş durumda yani Hı -hı. şu anda cd Yani onun yerine işte dijital olarak basalım ama kartonet önemli Yani o benim bir açmazımda Ne yapabiliriz diye düşünürken Dedim ben bunu kartonet şeklinde Bayağı yapalım yani Sonra da bir internet sitesine koyalım Oradan isteyen ulaşabilsin yani Bilmiyorum sitenin şu an hit rate'ine hiç ulaşan var mı ona ama yani öyle bir yer var sonuçta aradığı zaman bulunabiliyor. Evet. Bu benim için önemli olan Zaten orada duruyor şu anda. Görselleriyle, her şeyle. İsterseniz abimi dinlerken bakabilirsiniz yani. Şarkı bir... sözleriyle. Evet. Ee, bu arada kapağı kim yaptı? Grafik dizayn onları da sayalım. Evet. E, kapak resmimizi Esra Bejan e, çizdi sevgili dostum. Evet. ...yine bunun grafik tasarımını da... E, ...yine başka bir sevgili dostum... ...Faruk Geyran yaptı. Aslında... ...hep ortak dostlarımız bu kişiler. <gülüyor> e, sonra... ...bu işin web tasarımını ve... ...işte e, YouTube'a yüklediğim... ...videoların... E, ...video tasarımını da... E, ...Bora Genel yaptı. Yine bir başka sevgili dostumuz. Şeyde karton kartonet'teki fotoğraflarda... ...söyledik zaten ama o İzmit gezisinde... Evet. ...bizimle birlikte olan Oğulcan Ekiz Yine bir başka sevgili dostumuz. Evet. Yani aslında dost toplanıp bir albüm çıkardık ortaya diyebiliriz seviliyorsun ha <gülüyor> canlı çalmayı düşünüyor musun e, Evet yani çalacağız zaten e, ama yine e, abilerimizin ablalarımızın dediği gibi bir yönde ilerlemedi bu albüm ve hani böyle çıkıp bilansman konseri işte konserler videolar vesaire gibi il ilerlemedi bu albüm süreci de ben yine çıkartmak istedim bir Hani böyle bir havaya atayım Hı -hı. ...o böyle hani bir şey olsun... ...otursun bir yerini bulsun... Ee, ...daha ona tabii bir zaman var ama şu an... E, ...güzel yani... E, ...iyi kötü dinleyen insanlar var... E, ...dijitalde o da çok güzel... ...takip edebiliyorsun her şeyi... Hı -hı. ...ne kadar dinlenmiş vesaire... ...şimdi artık işte e, yakın zamanda... ...iki tane video... E, ...olacak... E, ...sonrasında da e, bir canlı konser... ...düşünüyorum hatta böyle... E, ...çok az konser vereceğimi de... ...düşünürsek... E, Güzel bir konser yapabilirsek... ...öyle bir şey olacak. Muhtemelen Kasım Aralık gibi görünüyor. Hadi bakalım. Yine mevsimsel olarak kasvetli bir zaman olsun diye. İki şarkı daha dinleyelim istersen. Aynen. Ee... Sırada... E, ...Germir Bağları ve Güneş'e türkü var. Evet. Germir Bağları... E, ...tek türkü şeydeki. Evet. Albümdeki. Bunu soracağım. Muhabbetini sonraya saklayalım. Hı hı. E, burada... Ozan Kısa Parmak Yok, Hakan Gürbüz konuk oluyor evet. e, akustik perdesiz basıyla. Aynen. Bir de Güneş'e Türkü. Aslında bu albümün ilk parçası. Evet. Sahnede, e, albüm fikri olmadan sahnede birkaç kez çaldığımız bir Aynen. parça. İşte ne bileyim Ozan'ın perdesiz gitarına karar veren parça. Perdesiz bas gitarına işte. Aynen. Çünkü işte... E aslında bütün albüm bu yani Zaten albümün adı da o yüzden Güneş'e Türk'ü hı hı. E Bütün albümün de hissiyatı aslında bu şarkı Yani Bu şarkı ve sonrası aslında e Bir de bence Yani hala benim için Yani bestelemekten en mutlu olduğum Bestedir Yani çünkü Çok doğaçlama Olmuş bir şarkı bu Yani benim için yani hani Bir kere sözünü ve müziğini söyledim bitti Zaten koruduk bir tık şeyin de o hissiyatını. Sözü bestesi senin. O zaman bu ikisini dinleyip Gelmir Bağlarını ve Güneş'e Türk'ü dinleyip muhabbetimize Aynen. dönüyoruz. I no. don't Ozan Saroha'nın Güneşe Türkü albümünden dinliyoruz. Ee, Germir bağları ve ne dinledik? E, Güneşe Türkü. Güneşe Türkü aynen. dinledik. Germir bağları bu türkü nereden geliyor senin hayatında? E, Adanalıyım. E, oradan geliyor. Yani hep e, türkü dinlenen, türk söylenen e, bir ortamda büyüdüm e, ve yani seviyorum. Hem söylemeyi hem dinlemeyi çok seviyorum zaten. Yıllarda. Yıllardır da yani hani bir sürü farklı müzikle uğraşmama rağmen hep bunda şey kaldım. Bu besteleri sözleri de aslında biz yazdık ama söyle işinde de var zaten. Evet yani illaki <gülüyor> bir geleneksel bir şey var. Nereden takip edelim seni Ozan? Yani aslında basitçe bütün sosyal medya hesaplarında varım her yerden Ozan Saruhan yazarak beni bulabilir herkes bir konser içinde o zaman Kasım aralığı gözlüyoruz yakında Aynen video seçimler gözlüyoruz falan filanlar e, son iki şarkı kaldı galiba evet. zamanımızın da yetişmesi için <gülüyor> koştura koştura evet. gitme dinleyeceğiz Barlas'tan özlemek gitarda Rana oldu da davullarda Aynen. E, Ozan ksapamak burada elektrik bas çalıyor ee, Barış Demirel trompetti Evet bu çok bol konuklu şarkı Çok evet. tatlı bir solo attı ortasına Ve söz müzikte bunun yine Ahmet El Arslan Evet şarkının. Ee, Sonra da Geç Gelen Mutluluğu dinleyeceğiz Zaten muhabbetini yaptık Perdesi gitarda Ozan Saruhan ee, gitar, Akustik galiba Akustik mı? gitarda, gitarda Fıratçık Besteyle beraber e, yapmıştık Böyle dolaşlama gelişen bir şey aslında Ellerine göğününe sağlık Ozan Umarım herkesler beğenir. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, öpüldün. İyi Haftaya akşamlar. farklı bir türlü de görüşmek üzere. Görüşmek İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yalanlar Vagar çeks senin ah seydimler midir Günahlarım bile daha mı Türlü. Bu civardan müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saroğan.